Ve kıyamet gününe kadar sürükleyeceklerdir, devam edeceklerdir yani. Çünkü Kur'an nuru sönmeyecektir. Sönmek için uğraşanlar onu üfleyecekler fakat o sönmeyecek, parlayacaktır. Ve parlamış ve parlayacaktır.